Evet bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Elif Sezgin Erverin. Bu hafta stüdyoda konuğumuz doçent doktor Necmi Aksoy. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş ee, bu geldiniz. hafta daha önceki haftalardan farklı olarak kayıt yapıyoruz programımızı. Necmi Hoca'yı İstanbul'da bulmuşken onunla bir konuşmak istedik. Dolayısıyla e, siz bu programı dinlemeden önce biz bunu kendi aramızda bir araya gelip kaydetmiş bulunuyoruz. E, bu hafta Türkiye'nin biyoçeşitliliğini konuşacağız aslında Necmi Hoca ile beraber. Ama önce bu biyoçeşitlilik nedir? Oradan başlayalım istiyoruz. E, teşekkür ederim öncelikle. E, biyolojik çeşitlilik aslında e, yaşamın çeşitliliğidir. 3-4 e, aşamada biyoçeşitliliği biz tanımlayabiliriz. Bir e, canlı türlerin çeşitliliği bir bölgede bulunan işte bitki türleri olabilir, hayvan türleri olabilir. İkincisi olarak da bu canlı türlerinin her bir türün içerisindeki genetik çeşitlilik varyasyonları sayabiliriz. Üçüncü ise bu bir canlı türün yaşamış olduğu ekosistemlerin çeşitliliği. Çünkü her canlı farklı bir ekosistem bir yaşam ortamında bir habitatta yaşıyor. Bunun çeşitliliği. Evet. Bir de dördüncü bir çeşitlilik kavramı vardır ki bu çok bilinmiyor ve en çok gözden kaçırılan ve en çok görün yani görülmeyen ve en çok da tehdit altında bulunan bir çeşitlidir. Bu ekosistemler arasındaki döngüler çeşitliliği. Eğer bir bölgede, hmm. bir alanda farklı ekosistemler ve bu ekosistem içerisindeki türlerin arasında ilişkileri belirleyen döngüler ne kadar çok fazlaysa o ekosistemin ve oranın genetik çeşitliliğin yüksek olduğunu bize gösterir. Hmm. Dolayısıyla şu, bu çok az bilinmekte ve bunun üzerine de kurma çalışmalarının çok az yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla genelde tür çeşitliliği algılanıyor. Biyoçeşitlik evet. denildiği zaman. Evet. Peki Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından önemli bölgelerden bir tanesinde bulunuyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Türkiye'nin biyoçeşitliği... Neden biraz bahsedebilir miyiz? nedir buradaki durum? Aslında dünyanın en sıra dışı bir coğrafyasında yaşıyoruz. Çünkü ben bitkisel bir çeşitinden örnek vererek bunu açıklamak istiyorum. Türkiye üç tane büyük bitkisel coğrafyanın kesici noktasında bulunuyor. Bunu da tabii ki değişken jeomorfolojik yapısına ve geçmiş zamandaki jeolojik oluşumuna bağlı. Çünkü Türkiye 3 tane büyük kıtanın kesişim yerinde bulunmakta. Ve sürekli de bu jomolojik yapısı değişmek değişmektedir. İşte kuzey'i Avrupa-Sibirya flora alanının etkisinde. Gelibolu Yarımadası'ndan Kaz Dağları'nı bandırmanın içine alarak Ege, Toroslar ve Manosak'a uzanan bir Akdeniz iklimi. İç Anadolu ilgilenen Ve Doğu Anadolu, Güneydoğu için olan da İran Turan'dan gelen bir e, step e, bitki coğrafyasının etkisi e, altındadır. Bu da aslında Türkiye'nin dikdörtgen bir kara şeklini düşünürsek Türkiye'yi. E, kuzeyi farklı, e, batısı güneyi farklı, iç kısmı ise tamamen e, farklı bir e, yapı olduğunu gösteriyor. Bu da aslında doğal bariyerler, dağlarla da aslında izolasyonunun olduğunu Gösteriyor. Dolayısıyla burada da çok değişken bitki e, e, toplum tipleri, bitki formasyon tipleri bulunmakta. Bunlar nelerdir? İşte maki, orman, garik, e, yüksek dağ e, ve e, bunlar arasındaki sıradışı bir çeşitliliği bir bölgede, bir vadide her an, her yerde görmemiz mümkündür. Bu da bu geomorfolojik değişken yapı e, sıradışı bir e, Bitkisel çeşitliliği bize sunmakta ve bunu Türkiye'de barılmasına imkan tanımakta. Evet. Ben şimdi dün de sormuştum size aynı soruyu bugün yine soracağım. Biz makiyi falan biliyoruz coğrafya kitaplarını okuduk. Ormanı zaten gördük biliyoruz ama garik nedir? Garik ee, dikenli bodur e, çok yıllık bitkilerin oluşturmuş oldukları bir e, formasyon şeklidir. Özellikle e, Akdeniz'in yani Sicilya, e, İtalya, e, e, Akdeniz adalarında bulunan bizim de özellikle Batı Anadolu'da ve e, Güney e, Anadolu'da yani Antalya ve Toroslardan, Amonosik'e uzanan kayalıklarda bulunan dikenli e, bitkenin oluşturmuş olduğu bir yapıdır. Bunların başında işte Sarkopatorium spinosum yani abdest pazar bitkisi gelir, e, ladenler gelir, sistuslar gelir. Aynı zamanda işte biber rozmarinuslar, aynı zamanda Hı. kekikler de bulundururlar. Bunlar aynı zamanda e, her yıl sürgün verirler. Bu sürgünler aslında e, odunsu yapıdadır ama kökleri ise odunsu yapıdadır. Dolayısıyla lavanta'yı da buna ekleyebiliriz. Bunlar garik diye tanımlıyoruz. Ki Türkiye'de özellikle kıyı alanlarındaki kayalık alanlar garik diyebiliriz. Örneğin Kantörü notu falan gibi ee, ee, ee, ee, şeyler örneğin sayılabilir mi? Evet Akdeniz kökenliler sayılabilir. Ee, ve bunun içerisinde de çünkü genelde kayalık ve taşlık alanlarda toprak çok kıt olduğu için burada yaşamı ve yaz kuraklığına çok dayanıklı olan bitkilerdir bunlar. Çünkü ee, ve makile ilişkisi vardır. Eğer bir yerde garik varsa onun üzerinde küt, alçak bir maki, onun üzerinde de bir boylu bir maki vardır. Eğer e, makinin tahribi sonucunda bu gariyle dönüşebilir yani alçak boyu makile dönüşebilir sonra gariyle dönüşebilir. Eğer çok aşırı bir yine bu tahrib olursa artık e, alan çıplaklaşır Erozyon ve heyelanla sebebiyet verebilir. Dolayısıyla e, bizim ülkemizde özellikle Akdeniz kıyılarında örnek vereyim işte Koceli e, İstanbul e, Dilovası'nı geçtikten sonra e, Koceli Yarımadasında e, bunları görebiliriz. ...çok lokalde, İstanbul'da da garikler bulunmakta. Peki hocam ben şey sormak istiyorum. Birçok türe sahibiz biz. 11.000'i aşkın tür var Anadolu'da. Bu türlere sahip olmak neden değerli? Mesela ben yine sizin anlattıklarınızdan biliyorum. Buğdayın anavatanı ülkemiz. Bir buğdayın ortadan kalktığını düşünün. Hayatımızda ne kadar önemli yer kaplayan bir bitki. E biz e, bir sürü bitkiyi, hayvanı e, kaybediyoruz. Bu kaybedişte aslında neleri kaybediyoruz? Bir de hemen buna, buna ek bir soru daha soracağım. İkisini birden belki yanıtlayabilirsiniz. Türkiye'de çok sayıda endemik bitki de var. Hem endemi böylece açıklarız belki. Ama bu yok oluşla beraber yani dünya üzerinde sadece bu bölgede yaşayan bitkileri de yok ediyoruz. Dolayısıyla bunun bizim geleceğinizle nasıl bir etkisi olacak Aslında gibi? sadece tür değil dediğiniz gibi dikkat çektiğiniz ekosistemleri yok ediyoruz biz. Sadece evet. birebir türü geçtik herhalde. Sizin daha çok söyleyecek şeyiniz vardır tabii ki. Aslında iki şey şöyle cevaplayalım. Aslında Türkiye çok sayıda bitkinin gen merkezi. Yani kültüre alınma ve biyoçeşitliliğin en çok türünü barındırdığı alanlar. Şimdi bunların başında tarım bitkileri, peyzaj kültür bitkileri, tıbbi bitkiler ve orman ağaçlarının gen merkezi konumunda. Ve bunlardan elde edilen eterik yağların da gen merkezlerinden bir tanesi Türkiye. Bu yapının olması çok seri tabii ki endemik bitkiyi de barındırdığını gösteriyor. Örnek verecek olursak endemik bitki de indijenustan gelmekte. Bir bölgeye ait olmak. Bu bölge çok değişkendir. Bir kaya parçası da olabilir. Bir göl de olabilir. Bir dağ da olabilir. Bir bölge de olabilir. Bir kıta da olabilir. İşte biz bunlara endemik e, diyoruz. Eğer küçük bir, lo lokal bir alanda ise bunu biz lokal endemikler diyoruz. Eğer bir de endemikleri yeni endemikler, yani buzul çalından sonra oluşan endemiklere biz yeni endemikler diyoruz. Bir de eski jeolojik dönemlerde, işte tersiyer zamanda, jura zamanında, karbonifer zamanından kalmış olan endemiklere ise e, relikt endemik ya da tersiyer endemik diyoruz. Bunu örnek verecek olursak Anadolu sığla Ağacı. Anadolu sığıl ağacı hmm. aslında dünyanın jeolojik e, tersiyer zamanından kalmış bize bir mirastır. Şu an günlük ağacı ya da Anadolu sığıl ağacı Köyceğiz'de bulunmakta, Aydın Çine vadisinde bulunmakta, Isparta Sütçüler Karacören bölgesinde bulunmakta. Ama e, şu an 10 bin hektara yakın bir ormanı kaldı. E, aynı zamanda sulak sulak alan e, ekosisteminde de bulunur. Dolayısıyla tarım alanının açılması, yanlış ormancılık faaliyetleri, turizm aktiviteleri ve yanlış ağaçlandırma ile birlikte bu doğal alan yok olmakta. Bu, Hocam bir şey soracağım. Hocam da, sığla kaç yaşında? Biz insan türü olarak kaç yaşındayız? Yani e, aslında e, e, sığla e, yani Miosen döneminde örneğin İçinadolu bölgesine kadar olan bataklık alanlarda yaşamış. Yani e, bu da yaklaşık olarak... E, 25-30-40 milyona yakın milyon yıl öncesinden itibaren yaşamış ve şu an bizde kalıntı olarak kalmış olan bir miras. Tabii dünyanın değişik bölgelerinde yine aynı şekilde kalıntı olarak kalmış yeni ağaçlar, yeni bitkiler keşfediliyor. Örneğin en son Avustralya'da keşfedilen Wollemi çamı var. <gülüyor> e, nobilis. E, bu artık e, dinozorları görmüş, dinozorlar döneminden kalmış olan e, bir e, dünyanın e, jeolojik minası, yaşayan bir fosil. Aynı şekilde Ginko, Biloba dediğimiz Çin Mabed ağacı, yelpaze çamı. O da e, bir şekilde ama bizim ise ülkemizin ise e, onlara eş değerde e, geçmişten kalan tek ağacı e, sığınadır. Dolayısıyla bu biz buna relik endemik diyoruz. Yine aynı şekilde yine Buzul Çağı'nın mirası olan ama endemik olmayan Avrupa alplerinde bulunan İran Hazar'da bulunan yalan ağacı var. Bu ise e, Avrasya'ya dağılmış durumda yine Buzul Çağı'nın mirasıdır. En yakın yeri Düzce'deki Melen Deresi İstanbul'da Hı. su karnayı taşıyan Melen bulunmakta. Yine aynı şekilde e, Samsun Hac bulunmakta. Yine aynı şekilde Sirt'te kahraman araçta e, popülasyonları bulunmakta. Bu da e, Türkiye'de nadir bulunan ama endemik olmayan e, bitki bitkilerden, mi? kalıntı bitkilerden bir tanesi. Bir de bunun yanında işte Türkiye e, 40-50 bin yıl önceki buzul çağından sonra buzulların yukarılara çekilmesinden son, sonucu çok sayıda ve e, bu dağlarla izolasyonlarından dolayı çok sayıda bitki Ee, endemik olarak e, değişen iklim koşullarına adaptasyonunu sağlayarak e, türleşmişlerdir. İşte bunlar da e, ki en son Anadolu'da bulunan e, yeni keşfedilen bitki türlerinin çoğu da e, neoendemik bitkiler yeni oluşmuş olan endemik bitkilerdir. Ki Türkiye bu noktada çok zengin ve çok büyük bir e, bize e, zengin bir e, miras sunmakta. Hala keşfedilen e, bitkiler var, hayvanlar var değil mi hocam? E, yani türler yok olurken bir yandan hala biz e, belki de bilmeden, hiç görmeden kaybettiğimiz türler de vardır. E, ki hmm. şimdi siz biraz evvel buzullardan bahsederken mesela kaç karlarda bir buzulumuzun e, olduğunu söylemiştiniz. Ne kadar insan acaba bizim buzula sahip olduğumuzu ya da yine Artvin tarafında işte ılıman yağmur ormanı sayılabilecek ormanlarımızın olduğunu ...biliyor acaba bilmesinler mi diye de bir yandan düşünüyorum bilince. <gülüyor> yani e, tabii ki e, Karadeniz, e, Kuzey e, Doğu e, ormanları özellikle... E, ...Ordudan başlayıp e, Artvin'e ve Kafkasya kadar uzanan ormanlar... ...biz Koşik ormanlar, e, Koşik Flora bölgesi diyoruz. Ya, buradaki özellikle Artvin, Kaşgarlar'dan başlayan ormanlar... 2500-3000 metre yakın yağış aldığından dolayı bir yarı tropikal özellik göstermekte. Bunun da sebebi kıyıdan itibaren birden yükselen dağ sistemlerinin bulunmasından dolayı çok zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. Aynı zamanda bazı bitkiler de Amerika ve Çin ve Japon bölgesindeki bitkilerle de genetik ilişkileri var. Dolayısıyla bu bölgenin bitkileri e, aslında bize bizluk çağının bir mirası olan bitkilerdir ve çok hassas olan yani hassas dediğimiz tehdit altında ve kırılgan olan bir e, ekosistemleri bize barındır, barındırmakta. Ben şimdi bu noktada bir kısa şarkı arası verelim diyeceğim hatta yani tam da ekosistemlerin kırılganlığından ve Türkiye'de birçok endemik tür oldan bahsetmişken en son artık nedir bu ekosistemlerin üzerindeki tehditler diye. Konuşarak hatta Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğindeki en büyük tehditler nelerdir diye konuşarak programı kapatırız diye düşünüyorum. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Fred Hageneder'den Ağaçların Ruhu albümünden Porsuğun şarkısını dinleyeceğiz. Geneder'den Ağaçların Ruhu albümünden Porsuk şarkısını sadece girişini dinleyebildik. Şarkı biraz uzun çünkü. Bizim programımız maalesef biraz kısa. Bu şarkının hikayesini birazcık sizden alalım isterseniz hocam. Sevgili Fred benim arkadaşlarımdan bir tanesi. Kendisi ağaçların manyetik özellikleri ve ağaçların ruhları üzerine çok güzel bir kitap hazırlamıştır. Kendisi özellikle Türkiye'deki doğal yaşlı porsuk ormanları merak etmiş. Benim de Doğu Karadeniz'deki anıt porsuklar üzerine bir yayınım bulunmaktaydı. Buradan benimle bağlantı kurdu. Ve bunun üzerine buradaki ormanları bir keşfe gittik. Çünkü çok merak ediyordu. Çünkü bizim ülkemizde... 2000 yaşında, 2000 yaşının üzerinde 3 metre çapında porsuklarımız ve hatta porsuk ormanımız bulunmakta. Dolayısıyla tabii Avrupa'da, İngiltere'de 6 metre çapında porsuklar bulunmakta. Porsuk şöyle, İngilizcesi Yiv. Aslında bu katlarda evadan gelmekte. Kutsal bir ağaç. Yine aynı şekilde bu Çince karşılığı ise Buda'ya tekabül ediyor. Türkçe ise Porsuk'un e, etimolojisine bakmak gerekiyor. Kimine göre or yücedir, su bilgedir, yüce bilge ağaç anlamında da kullanılıyor. Ama e, şunu biliyoruz ki Porsuk e, elastik sürgün yapısından dolayı, dallarından dolayı Orta Çağ'ın silah sanayisinde kullanılmıştır. Yay yapımında kullanılmıştır. Aynı zamanda... E, Yapraklarında e, ve diğer gövdesinde tohumlarında taksol alkolü de bunun içinde şu an kanser araştırmalarında e, kullanılmakta. O yüzden e, çok sadıçlı bir ağaç. Bizdeki porsuk ormanları korunun ormanlar mı peki yoksa? E, genelde e, özellikle Batı Karadeniz bölgesinde Yenice'deki, Zonguldak, e, Gümeli bölgesindeki ve Düce'deki porsuk ormanları şu an evet koruma altında ama e, bunların e, neslinin devam etmesi için e, özellikle popülasyonunun e, bozulmaması gerekiyor. E, tabii ki zamanda e, tahribatlara uğramışlar ama şu an e, bireyler halinde olsa da e, korunmaya çalışılıyor. Peki hocam ben bir şey sormak istiyorum. E, biz Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğimizin e, bir e, tespitine bir haritasına e, sahip miyiz? Ee, aslında e, bununla ilgili e, gerek Orman Bakanlığı'nın, e, gerek e, TÜBİTAK'ın gerekse e, Nezakökit Botanik Bahçesi'nin ve Flora Araştırma Derneği'nin veri tabanları bulunmakta. Bunun bir envanteri e, çıkarmaya çalışıyor. Şu anda Türkiye florası ilgili e, yeniden e, Türkçe yazımı e, gündemde. Dolayısıyla ama e, şöyle bir eksiğimiz var. Türkiye'de ulusal bir botanik bahçemiz ve ulusal bir herbaryumumuz bulunmadan ki açıldı bu ama şu an tabii işlem olarak başlamadı. Bütün herbaryumlar yani kurutulmuş bitki müzeleri yani Türkiye'de yaklaşık olarak 50 yakın herbaryum bulunmakta. Bunların arasında bir network sistemi yok. Dolayısıyla lokal olarak bölgede çalışılan hangi bitki türleri toplanmış bunların habitat alanları ile ilgili Veri tabanları eksik ama şu an bireysel halde yapılıyor bunlar ama bir birleştirme yeri, bir buluşma yeri ve hepsinin bir listesinin bulunduğu yapı bulunmamakta. Yani şunu şunu kastediyorum, elimizde bir liste var 11.700 tane bitkinin bir listesi var Türkiye'de bulunduğu dair ama... Ben diyelim ki Dürce'deki herbarium'a girdiğim zaman, doğal herbarium'a girdiğim zaman, bir bitki türünü sorguladığım zaman bu bitki türünün bütün diğer herbarium'lardaki toplanmış örnekleri, bilimsel marşı toplanmış kayıtlarına ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Alaşamam. Ama Avrupa'da böyle değil. İşte Avrupa herhangi bir yerine gittiğiniz zaman, herhangi bir yere bir bitkiye girdiğiniz zaman herbarium'la arasında bir network sistemi bulunundan dolayı siz gidip bir bitkinin, diyelim ki sizin orkidelerle ilgili ve ...soğanatikler gibi olan ilginizi de bildiğim için... ...diyelim ki işte İstanbul Çiğdemi nerede toplanmıştır diye girdiğiniz zaman... ...bunun bütün veri tabanı ortaya çıkıyor. Ama bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bunun ulusal bazda yapılması gerekiyor. Lokal bazda değil. Peki hocam en son işte programın sonuna geldik artık. Son soruyu sorarak bir Türkiye'de belli başlı biyoloji eşitliği tehdit eden konular, unsurlar neler? öyle bir liste, reçete çıkarsanız bize ne çıkar? Aslında bence en başta bu konuyla ilgili bizim şöyle diyebilirim ekosistem alanlarının tamamen yok edilmesi, temizlenmesi. Yani bu nasıl diyeyim işte toprak olarak alınması, diyeyim kum alanına kumun alana alınması. Ee, olabilir. Aşırı bir şekilde e, otlatma ve bununla ilgili bir e, reformun olmaması ve yine e, e, ekosistemi barındıran alanın tamamen e, ekosistemi kaldırarak toprağın çıplak bırakılması diyebiliriz. Tabii ki barajlar, barajların inşaatı, e, endüstri alanlarına dönüşmesi bu alanların ve kentleşme Örneğin e, Pendik sarotu, buplerin pendukumun doğal popülasyonu yok oldu. Biz onun yeni popülasyonunu Kocaeli'nde bulduk. Bu da tabi lokal çalıştığımız için ama İstanbul'daki e, Pendik'teki doğal alanı yok oldu. Bu da bunun tek sebebi de kentleşmedir. E, aynı zamanda e, ulaşım ve ticaret, e, bu da çok büyük bir tehdit altında. Bitki korumanın eksik olması ve bitki kirliliği. Dolayısıyla çok sayıda ekzotik bitki getiriltekmekte. Bu da aynı zamanda doğal e, bir çeşitliliği te e, tehdit etmekte. Turizm e, ve o, e, yoğun ormancılık ve orman yangınları da aynı şekilde e, Hı -hı. bunu tehdit etmekte. Peki ne, ne yapmak lazım bunun için? Hı -hı. Bence ülke ya, ulusal bazda büyük bir eylem planı yapılması gerekiyor bu eylem planının uygulanması gerekiyor yani bir bir e, endik bitkinin bulunmuş olduğu habitat korunacaksa korunmalı bunun artık sorgulanamaması gerekiyor. Onun dışında... E, Tabii bunun için e, korunan alanlara verilen HES evet. <gülüyor> izinlerinin de tekrar evet. gözden geçirmesi evet. gerekiyor. Yani. Ve e, aynı şekilde e, yerinde koruma dediğimiz, işte sizin bahsettiğiniz gibi doğal koruma rezervleri, mikro e, rezervler, mikro gen alanları, genetik rezerv alanlarına e, ayrılması gerekiyor. Aynı zamanda botanik bahçeleri oluşturmalı, arboretumlar oluşturmalı ki bunların Doğal alanın dışında yaşam alanları sağlanmalıdır ki aslında yani Türkiye'de her iline bir botanik bahçesi bir arboretum yapılsın aslında. O bölgenin her ilin endemik bitkilerinin doğal alan dışında korunmasını da biz sağlamış oluruz. Ve aynı şekilde sivil toplum örgütlerinin ve kamu kuruluşlarının bu konuda birlikte çalışması gerekmektedir. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta Yeşil Dağ Programı'nda konuğumuz Doçent Doktor Necmi Aksoy ile beraber Türkiye'nin biyolojik çeşitliğini konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.